Euzü Bismillahirrahmanirrahim. İnne ma yahşallaha min ibadihi el-ulemaa. azim Değerli kardeşlerim, Müslümanlar için hayat bir eğitim, öğretim alanıdır. Dinimizde Kur'an-ı Kerim bize ilk defa inzar buyurulmaya başlandığı zaman hepinizin çok iyi bildiği gibi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ikra emriyle başlamıştır. Yani oku. Biz Müslümanlara ey Müslümanlar, ey insanlar önce iman edin, önce Allah'ı tanıyın. Önce şunu yapın, önce bunu yapın gibi Allah Teala başka görevler vermeden önce oku demiş. Önce oku. Oku dedikten sonra diğer alanlardaki görevler bize yüklenmiştir. Onun için dinimizin temeli Hayatımızın temeli her şeyden önce ilim üzerine olmasıdır, bilgidir. Bilgi insan hayatında su gibidir. Nasıl ki vücudun yüzde yetmişi su, susuz vücut yaşayamazsa bilgi de vücudun varlığını idame ettirmesinin temel şartıdır. Ve bu su öyle alınmalıdır ki kesintiye uğradığı zaman hayat durur. Onun içinde Müslüman insanlar her zaman hayatları boyunca eğitim ile, öğrenme ile, malumat edinme ile, nasihat ile, sohbet ile var olurlar. Bunun ismini her ne derseniz değil ama hayatın her anında bunun olması gerekir. Başta okuduğumuz ayet 2'de Rabbimiz buyuruyor ki Allah'tan hakkıyla ancak alimler, bilenler korkar. Yani insanın kamil manada Müslüman olmasının yolu da zaten bilgi sahibi olmasından geçiyor. Bir insanın bilgi seviyesi, ilim derecesi ne kadar çok yükselirse Allah'tan korkusu da Allah'ı tanıması da o kadar o derecede artar. Onun için Müslümanlar her zaman bilgilerini tazelerler ayet 20'de Allah Teala buyuruyor ki o zekkir fe innez ey habibim sen onlara hatırlat çünkü hatırlatmak tekrar etmek ikaz etmek müminlere fayda verir bildiğimiz bir şey sürekli tekrar edilir ama bu tekrar nedir kalbimizdeki imanın yeniden canlanmasına dirilmesine neden olur onun içinde değerli kardeşlerim bir hadis-i şerifte peygamberimiz buyuruyor ki eddin en nasiha din nasihattır buyuruyor. Yani dinin hepsini tamamını tek bir kelimeyle özetleyerek peygamberimiz din demek nasihat demektir buyuruyor. Asab-ı kiram efendilerimiz şaşırıyor. Ya Resulullah peki kime nasihat? Buyuruyor ki Allah'a, Resulüne ve Müminlerin hepsine tabi alimler nasihat kelimesinin nasıl olacağını değişik şekillerde yorumlamışlar ama özü itibari biliyoruz ki bildiğimiz her şey her zaman tekrar edilir onun için de biz günde kırk defa namazımızda Fatiha suresini tekrar ederiz Fatiha suresini her rekatta okuruz ki, Fatiha'da bir ahit, bir sözleşme vardır. Her an imanımızı tazelemiş oluruz. Şayet bu tekrarın bir anlamı olmasaydı defalarca Fatiha okumamız gerekmezdi. Bir anlamı olmasaydı günde bir defa Fatiha okur, sonra başka sureler okurduk. Ama her rekatta muhakkak farz olsun, nafile olsun vacip olsun, sünnet olsun her rekatta Fatiha'yı tekrar ediyoruz. Çünkü tekrar önemli diye değerli kardeşlerim. İşte onun içinde bir ayet-i yine Rabbimiz Ey Habibim de ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Öğrenmek, öğrenmek, öğrenmek. Onun içinde yine Peygamberimiz bir hadis-i buyurur ki el-ilmu faribatun ala kulli muslimin ve muslime ilim tahsil etmek bilgi elde etmek öğrenmek her müslüman erkek ve kadına farzdır. Dinimiz temel bir görev olarak bilgi sahibi olmayı öğrenmeyi farz kılmıştır. Kardeşlerim bu neden nedir ki dinimiz her zaman biz Müslümanları ilim öğrenmeye bilgi sahibi olmaya teşvik etmiştir. Yine bir başka hadis-i şerifte Peygamberimiz buyurur ki utlubul ilme minelleh, minel mehdiyle lehd Beşikten mezara kadar ilim tahsil edin. Zaten bununla ilgili pek çok söz, hadis, ayet-i kerime hayatımız boyunca karşımıza çıkıyor. Her zaman ilim öğrenmenin ...ve bu uğurdaki sürekliliğin devamına vurgu yapılıyor. Ama bizim burada bence çok önemli olan bir hadis-i şerif var ki o da şu... ...malum hanefi fıkıh kitaplarının en önemlilerinden birisi olan El-İhtiyar kitabı vardır. Bu, hadis, bu kitabın beş bölümünün her birinin başında şu hadis-i şerif tekrar eder men erâdellâhu bihî hayran yufakkihuh fi din Allah kimin hakkında hayır mürad ederse onu dinde fakih kılar. Yani bir insanın ilim sahibi olması yeni yeni şeyler öğrenmesi muhakkak önemli, önemli olmaya ama en önemlisi de dini alanda, İslamiyete ilişkin alanlarda bilgi sahibi olmasıdır. Tabii ki dinimiz Diğer alanlarda da bilgi sahibi olmayı teşvik eder. Ama şer'an ilim dendiği zaman öncelikli olarak dini ilimler anlaşılır. Ve dini ilimler içerisinde de tabii ki dinde fakih olmak, hem fıkhi konuları bilmek hem de dinimizin diğer alanlarındaki bilgi sahibi olmak önemlidir. Onun için de alimler bilgi sahibi olmanın ...yönlerini, şartlarını açıklarken demişlerdir ki... ...birincisi, ilim öğrenecek bir kimse önce kalbini her şeyden temiz tutmalıdır. Birinci şart budur. Eğer insanın zihnini meşgul eden başka kötü şeyler var ise, fitne fucur var ise... ...yalan varsa, gıybet varsa, dedikodu varsa, kin varsa, hile varsa insanı meşgul eden bu kötülükler varsa o insanın zihni bir, kefe, bir sefer kapalıdır. Beyni kapalıdır, kalbi mühürlüdür, alımlara açık değildir. Önce kalbini temiz tutması lazım. İkincisi ikincisi de insanın kendini ilme yoğunlaştırması, boş işlerden, melayani dediğimiz şeylerden kendini arındırması gerekir. Bugün maalesef toplumumuzun ne halde olduğunu hepimiz görüyoruz. Kendisini ilgilendirmeyen ne kadar çok boş şey varsa insanlar onlarla uğraşıyor ama faydası olacak en küçük bir bilgiyle karşılaştığı zaman da hemen bir yorgunluk, bıkma, usanma, tembellik, meşguliyet, başka şeyler yapacağı işler aklına geliyor. Eğer faydalı bir yazı okuyacaksa meşgul, ama boş şeyler varsa hiç futursuzca işlere insanlar dalıyor. Onun için de öğrendiği bilgilerden hayır elde edemiyor değerli kardeşlerim. Üçüncü şartı ise öğrendiği ilimle kibirlenmemesi, büyüklenmemesi. Çünkü ilim Allah'ın bir lütfudur. İlim öğrendikçe bir insan maneviyatı artar artmalıdır. Ama ilim öğrendiği halde Kendisinde böyle ek hastalıklara neden oluyor ise kibir gibi, gurur gibi kötülükler, kötü hasletler ortaya çıkıyorsa bu insanın ilminden bir şey elde etmesi mümkün değildir. Dördüncüsü de insanın faydalı şeyler öğrenmesi. Yani kendisini bilgi çöplü haline getirmemesi, kendisini işe yaramaz bilgiler ansiklopedisi haline getirmemesidir. Pek çok insan vardır ki zihni binlerce boş işle doludur. Hayatı boyunca dünya ahiret kendisine yaramayacak ne varsa zihnindedir. Ama işe yarayacak bir şey öğrenmemiştir insanlar. Ve değerli kardeşlerim bilginin beşinci şartı da insanın zorluklara karşı sabırlı olması tahammül gösterme gücünü elde etmesidir eğer sabır nimetinden mahrum bırakılmış ise sabır hasreti bir insanda yoksa o insanın da ilim öğrenmesi mümkün değildir altıncı olarak bir insan bir bilgi elde ettiği zaman yapacağı iş onunla amel etmesidir öğrendin niye? bilgi sahibi olayım diye öğrendin başkalarına söyledin ama kendin yapmadın o yaptığın bilginin hiç kimseye faydası yoktur. Bilgin için öğrenilir, bilgi onu hayata katmak için, bilgi onunla amel etmek için, bilgi yaşamak için öğrendir. Eğer bir insan öğrendiği şeyleri kendi uygulamıyorsa öğrendiğinin hiçbir anlamı olmaz. Bir başka özellik, ilim öğrenmekteki esas hedef rızayı ilahi elde etmek olmalıdır. Yaptığı her işte esat maksadı bu olmalıdır. Bir insan Allah rızasını gözetmeden yaptığı her şey boştur. Bunun içerisine ilim öğrenmek gibi kutsal bir görev bile anlamsız olur. Eğer Allah rızası gözetilmemişse ve değerli kardeşlerim bir başka hususta yaptığı bilgiden, öğrendiği bilgilerden aynı zamanda insanlara faydalı olmayı, insanlara öğretmeyi de bir insan kendisine gaye edinmelidir. Öğrendi ama öğrendiği bilgiyi gizliyor. Ne diyor hadis-i şerif? Kim ki bir bilgiyi gizlerse kıyamet günü ağzına ateşten bir gem vurulur. Öğrendiği şeyi başkalarına aktarmak, başkalarıyla paylaşmak, başkalarına da öğretmek hedef olmalıdır. Bugün yapıldığı gibi kapitalist dünyada bilginin gizli tutulup, meslek sırrı olarak lanse edilip hiçbir şekilde veya ücretle başkalarına aktarılmaya çalışılması doğru olan şeyler değildir kardeşlerim. Ve en önemlisi de ilim sahibi bir insanın bilgi öğrenen bir insanın edepli olması, ilmin başının insana ahlak öğretmesidir. Eğer ilimle birlikte öğrendiği şeyler kendisinin ahlakının güzelleşmesine vesile olmuyorsa o insan hiçbir şey öğrenmemiş demektir. Ayet-i Kerime'de مَثَلُ الَّذ۪ينَ حُمِّ الْتَوْرَاتَكَ مَثَلِ الْحِمَارِ diyor allah Teala. O Tevrat'ı öğrenip de onunla amel etmeyen, o Tevrat'ı öğrenip de onu hayatına katmayan, ahlakını güzelleştirmeyenler var ya, onlar diyor ancak merkepler gibi sadece bilgiyi taşıyorlar. Merkeplere de kitapları yüklersiniz, bilgi doldur ama o bilgiden kendisine hiçbir faydası olmaz. Bir insan eğer öğrendiği bilgiyi hayatına katmamışsa durumu bundan öte geçmez değerli kardeşlerim. Ve bir başka önemli hadiste bu konuda şu ki, Peygamberimiz hepimizi sohbetlere, ilim öğrenmeye, bilgi elde etmeye teşvik ediyor. Buyuruyor ki hadis-i şerifinde, ya alim ol, ya öğrenci ol, ya dinleyici ol, ya da bunları seven ol, sakın ola beşinci olma, yoksa helak olursun. Yani bizim esas hedefimiz nedir? Alim olmak, öğrenmek her şeyi, hakkıyla öğrenmeye çaba göstermek, Müslümanın birinci gayesi. Eğer bunu bunun imkanı yok ise, bunu yapma durumunda değil ise, hiç olmazsa öğrenci ol. Hayat boyu öğrenmeye çalış. Hep öğrenci ol. Her gün hayatına yeni yeni şeyler kat, Öğrenci ol. Buna da imkanın yok. Bunu da yapamıyorsan diyor. Dinleyici ol. Bu bilgi elde eden insanlara kulak ver. Hiç olmazsa dinle. Dinleyerek bir şeyler elde etmeye çalış. Buna da gücün yetmiyorsa buna da kabiliyetin yoksa ne yap? Hiç olmazsa sevgi besle, hiç olmazsa gönlünde ilme, bilgiye karşı yeni şeyler öğrenmeye karşı bir heyecan dalgası oluşsun, sevgi duy. Bu da tabii en son hali, en zor noktası diyor ki peygamberimiz sakın beşincisi olma, bu dörtten hiçbirine girememişsen o zaman helak olursun, onun için de bir insanın hayatı boyunca yapması gereken şey değerli kardeşlerim. ilmin, bilmin, eğitimin her an bir parçası içerisinde olmak. İşte onun içinde Müslümanlar genel olarak beş vakit namazı cemaatle kılmaları esas olmakla beraber bir namaz vardır ki asla onu ayrı kılamazlar. Haftada bir gün Cuma namazını, Cumanın on katı namazı bir adam tek başına evinde kılsa hiçbir anlamı olmaz. Cuma kabul olmaz. Cuma günü yapacağı şey bizzat cemaat içerisinde olmak, cemaatle kılmak bunun anlamlarından birisi Müslümanların topluluk içerisinde cemaat olmasıdır. Ama bunun bir başka anlamı da gidip camide hutbe dinlemesidir. Hutbe dinleyen insan yeni, yeni şeyler duyar, bilgi elde eder. Düşünün ki senede 52 haftada bayramlarla beraber 54 hutbe dinleyen bir adam aslında 50 ayrı konu öğrenmiş demektir. 10 senede bu 500 yapar. 10 sene düzgün cuma namazını kılan bir adam hiçbir başka yerden bilgi elde etmese 500 konu biliyor demektir. 500 konuyu da bilen adam gerçekten büyük bir alim olur. Ne zaman? Hutbeleri tam sağlam dinlediği zaman Tabi hocalar da düzgün hutbe verdiği zaman. Onun için değerli kardeşlerim sohbetlerimiz önemlidir. Sohbetler insanın yeme içme ihtiyaçları gibi sürekli e, teneffüs sağlaması, solunum yollarının aktif olma yönlerinden birisidir. Onun içinde sohbetlerde devamlılık esastır ve onun içinde eğer e, bizzat bir şeyler okuyarak öğrenerek yapma imkanımız yoksa bile sohbetlerde esas e, sohbetlerde devamlılık bu açıdan önemlidir. İnşallah sohbetlerimize böylece başlamış olalım. Gelecek haftalarda inşallah diğer konularla devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.